Neye dahil misin? Merhabalar diye selamlar ve sevgiler saçıyorsun ya, ona dahil miyim diyorum. Tabii ki dahilsin efendim. Selam vermek pozitif enerji demektir. Güne başlarken mutlaka selam verilmeli. Kahvaltıdan önce mi, sonra mı? Artık ne zaman bir yakınını görürsen. Esasen yakınına da gerek yok. Herkese selam vermeli. Esas duruş, selam dur. Nedir bu şimdi yahu? Selam veriyorum efendim. Bu kadar şatafatlı bir selama lüzum yok Kara gözüm. Ben senin yakın arkadaşınım. Selamın ayı içimde sen yeterli. Efendim, yakında askeri alacaklar beni. Halim ediyorum esasen. Sen askere gitmedin mi Kara gözüm? Yo bedelli çıkar diye bekledim yıllardır. Vurmadı bize. Çok korkuyorum acıvat. Ya sınıra koyarlarsa beni seni bence Mısır tarlasına koyarlar. Kargalar gelmesin diye. <gülüyor> Çok komik. Bir kere askerde herkes mesleğini yapar. Ee? Ben de zanaatımı icra edeceğim demektir bu. Senin zanaatin var mı ki? Olmaz olur mu? Var tabii. Neymiş senin zanaatin? Babadan su altı kaynakçısıyım ben. Su kaynakçısı mı? <gülüyor> su üstünde hiç kaynağını görmedik ki senin su altında olsun. Bilmiyorsun cahil adam konuşuyorsun. O başka bir şey ve gelişen bir meslek. Babam ileri görüşlü olduğu için yetiştirdi beni. Ne yaptın şimdiye kadar su altı kaynağı peki? Ee, mesela kaynayan çaydanlığın delik dibini yamadım. Su altı kaynakçılık dedin bu mu şimdi? Evet beğenemedin mi? Bir kere dibi delikse suyu nasıl doldurdun? O da ustalığımı gösterir işte. Senin bir zanaatin falan yok kara gözük. Anca böyle boş boş konuşursun. Mettağım ben acıcalcav konuşur millete eğlendiririm. Askeri ya da kral sınıfı yok Karagözüm. Senin olacağın piyade. Yahu ben dışarıda çok meşhur biriyim desem, Google'a girin bakın desem kar etmez mi ha? programımız buradan bitti. Yazan Murat Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Gürültü yapmayın stüdyodayız adam. <gülüyor>